Pavlus'tan Galatyalılara Mektup 6. bölüm Kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın birbirinizin yükünü taşıyın böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa Kendini aldatmış olur. Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Herkes kendine düşen yükü taşımalı. Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Bakın, size kendi elimle nedenli büyük harflerle yazıyorum bedende gösterişe önem verenler, yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Oysa sünnetlilerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor, sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu Ruhunuzla birlikte olsun. Amin.